Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Battaniye Dünyanın Güneş etrafında dönüşünü tamamlaması 1926 yılında yapılan son hesaplama ve belirlenen takvime göre 365 gün 6 saat 43 dakika 12 saniye sürer. Değerli dinleyenler, 858-929 yılları arasında yaşamış bir bilim adamı bu hesaplamayı sadece 10 binde 1 oranda yanılmayla 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olarak hesaplamış ve bu 1800'lü yılların başına kadar yapılan en doğru hesaplama olmuştur. Bu hesaplamayı yapan büyük hesap ustası matematikçi Muhammed bin Cabir bin Sinan er el-Harrani'dir. Yani bilinir adıyla Battani. Değerli dostlar, dönemin büyük medeniyet merkezlerinden biri olan Harran'a bağlı Battan kasabasında doğan Battani, hayatının büyük bölümünü o dönem Irak sınırları içinde yer alan Rakka'da geçirdi. Batıda Albertanius, Albategni ve Albategnius isimleriyle meşhur olan Battani, kendi yüzyılının önemli Müslüman bilginlerinden biriydi. Özellikle gökbilim sahasında yaptığı özgün çalışmalardan ötürü ona, Arapların Batlamyus'u deniliyordu. Battani'nin en önemli ve günümüzde mevcut olan yegane eseri Zici Sabi, gökbilim açısından oldukça kıymetli bir temel eserdir. 1116 yılında Maud Stalorum olarak latinceye çevrilen eser, Avrupa astronomisinde de büyük bir iz bırakmıştı. Zici Sabi'de Battani’nin verdiği trigonometrik değerler oldukça dakik olduğundan astronomlar arasında uzun süre bu değerler kullanıldı. Battani, kuramsal astronomiden daha çok gözlemsel astronomi alanındaki çalışmalarıyla dikkati çekiyor. Battani, Batlamyus'un kuramlarını genel olarak kabul etmekle birlikte, onun gözlem sonuçlarına şüpheyle yaklaşıyor ve onun hatalı gözlem sonuçlarını düzeltiyordu. Kendisinden yüzlerce yıl sonra yaşamış olan Kopernik bile onun gözlem değerlerini ve verilerini kullanıyordu. Kopernik, dünya bilim çevrelerinde Kopernik Devrimi olarak bilinen dönemi başlatan De revolutionibus orbium coelestium, yani Gök Kürelerin Hareketi isimli kitabında battaniyeye olan minnetini dile getiriyor ve birçok yerde onun eserlerinden alıntılar yapıyordu. Dahası Kopernik'in bu eserinde güneşin hareketine dair ölçümlerinin dakikliği battaniyenin hesaplamalarının yanına dahi yaklaşamıyordu. Battaniyenin ölçümlerinin doğruluğunu sağlayansa kullandığı astronomi araçlarının mükemmelliği ve matematiğe olan hakimiyetiydi. Avusturyalı astronom ve matematikçi Perba, Danimarkalı gökbilimci Tycho Brahe, Alman matematikçi Johannes Kepler ve ünlü İtalyan astronom-matematikçi Galileo Galilei gibi birçok bilim adamı Battaniye ve eserlerine ilgi duymuş, onun fikirlerinden faydalanmışlardı. Battaniyenin bilim dünyasına katkısından ötürü Aydaki bir bölgeye Albertinius ismi verilmiştir. Yıllık astronomik cetvel olan ziyici hazırlayan, ilk bilim adamı olan Battani, Güneş'in hakiki ve vasati hareketini incelemiştir. Ay'ın tutulma dairesinin eğilimini hesaplamıştır. Batlamyus'un Güneş uzayının sabit olduğu görüşünün yanlışlığını savunmuş ve ispat etmiştir. Yeni ayın görülmesine ilişkin kendisine has yeni yöntemler geliştirmiştir. Kesenler teoremi veya Menalus teoremi üzerine kurulan yay kiriş hesaplama yönteminin Gökbilimsel hesaplamalarda yetersiz kaldığını savunan Battani, bunun yerine kendi icadı olan yay ceip yani sinüs cetvelini kullanmayı tercih etmiştir. Bu sayede yapmış olduğu hesapların doğruluğunu temin etmeyi başarmıştır. Sinüs ve kosinüs teoremleri tam olarak ilk kez Battani tarafından icat edilip kullanıldığı için trigonometrinin kurucusu kabul edilir. Dünyanın gelmiş geçmiş en meşhur 20 astronomundan biri olan Battani, ömrünün son 10 yılını Bağdat'ta bilimsel çalışmalarla geçirdikten sonra, 929 yılında memleketine dönerken, Samarra yakınlarında Kaşrul Cis denilen yerde vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır